Lev Nikolaevich Tolstoy Çilekler Seslendiren Akın Altan Rüzgarsız, sıcak temmuz günleri Ormanlarda ağaçlar sık, gürbüz, yeşil yapraklarla örtülü. Ancak şurada burada kayın ve ıhlamur ağaçlarının sararan yapraklarına rastlanıyor. Yavangülü gülü çalıları kokulu çiçeklerle donanmış, orman arası çayırlıkları bal rengi yoncalar bürümüş, Yarı yarıya olgunlaşan çavdar başakları sık uzun saplarında sallanıp dalgalanıyor Güzlüklerde çulluklar ötüşüyor Arpa ve çavdar tarlalarında bıldırcınlar cıvıldaşıp pırpır ediyor Ormanlarda bülbüller arada bir uzun uzun şakıyor Sonra birden susuyor Hava yakıcı sıcak Yollar bir parmak tozla kaplı Şöyle hafif bir yelesmiye görsün Hemen koyu bir bulut yükselerek bir o yana bir bu yana savruluyor Köylüler yapılarına son taşları koyuyor Tarlalara gübre taşıyor Hayvanlar yeni otun çıkmasını bekleyerek Nadaslarda da aç aç dolaşıyor Ahırlarına girmek istemeyen ineklerle danalar Kuyruklarını havaya dikip böğürerek sığırtmaçlardan kaçıyor Yollarda, bayırlarda atları çocuklar koruyor Kadınlar ormanlardan çuval çuval ot taşıyor Kızlarla çocuklar kovalaşarak çalıların arasından geçiyor, ormanın kesilmiş yerlerinden çilek toplayıp yazlığa gelenlere satıyor. Süslü bir mimariyle yapılmış pırıl pırıl evlere yazlığa çıkanların kimisi, kum döşeli bahçe yollarında pahalı, temiz yazlık giysileriyle ellerinde şemsiyeler gezinirken, kimisi de sıcaktan yorulmuş ağaç altlarında kameriyelerde oturarak, ufacık süslü masalarda çaylar, soğuk içecekler içiyor. Nikolay Semyonov için balkonlu, sundurmalı, teraslı, kuleli, gıcır gıcır, pırıl pırıl, tertemiz, görkemli kirebinin önünde çıngıraklı üç atın çektiği bir kupa arabası duruyordu. Arabacının dediğine göre başkentli bir beyefendiyi, al aşağı ver yukarı sıkı bir pazarlık sonunda 15 rubleye getirmişti. Liberal düşünceli olmakla ün yapan bu beyefendi, Çara bağlılık havası verilen ama aslında en özgür düşüncelerin tartışıldığı bütün toplantılarda, kurullarda, derneklerde boy gösterirdi. Şimdi de başkentten kalkıp bir dostunun, daha doğrusu epeyce kafa denge olan çocukluk arkadaşının krevine gelmişti. İşlerinin çokluğu dolayısıyla gündüzleri kentte kalır, yazlıktaki dostlarını ziyarete ancak akşam üzerleri çıkardı. Bu iki dostun ayrıldıkları tek nokta anayasa ilkelerinin uygulanma biçimiydi. Petersburglu konuk daha çok Avrupalıydı, hatta biraz toplumculuğa eğilimi bile vardı. Doldurduğu mevkilerden dolayı da eline bavul dolusu para geçerdi. Tam bir Rus insanı, bir Ortodoks olan Nikolay Semyonovic ise Panislavizm'e yakınlık duyardı. Arazisinin genişliğini sorarsanız binlerce dönümden aşağı değildi. Birlikte bahçede beş çeşitten oluşan bir öğle yemeği yediler ama sıcak yüzünden fazla bir şey yiyememişlerdi. Bundan dolayı da hatırlı konuk için ellerinden geleni yapan 40 ruble aylıklı işçiyle yamaklarının emekleri boşa gitti. Bütün yedikleri taze ak balık, sudak, üstüne soğuk sebze haşlamasıyla çeşit çeşit sebzelerin, bisküvilerin süslediği renk renk dondurmalar oldu. Yemekte bulunanlar, sözü geçen konukla liberal görüşlü bir doktor, çocukların öğretmeni olan ateşli bir üniversiteli, ileri derecede bir toplumcu olan bu gencin dizginlerini ancak Nikolay Semyonovic toplayabiliyordu, Nikolay Semyonovic'in karısı Mari ve evin üç çocuğuydu. Bunlardan en küçükleri yalnızca börek yemeye gelmişti. Yemek biraz uzun sürdü. Çünkü titiz bir kadın olan Mari, Goga'nın midesinin bozulmasından korkuyordu. Kalburüstü insanların yaptıkları gibi onlar da babasının adını taşıyan en küçük oğlana Nikolay'a Goga diyorlardı. Konuklarla Nikolay Semyonovic arasında siyasal bir tartışma başlar başlamaz, düşüncelerini kimseden çekinmeden söyleyebildiğini göstermek isteyen ateşli öğrenci ağzını bir açıyor, herkes sus pus olup bir köşeye çekilince devrimci genci yatıştırmak Nikolay Semyonovic'e düşüyordu. Yemek saat de bitti. Yemekten sonra hep birlikte terasa çıktılar. Ellerinde buzlu maden sularıyla beyaz şarap kadehleri söyleşiye başladılar. İlk anlaşmazlık seçimlerin nasıl yapılacağı konusunda baş gösterdi. Seçimler iki dereceli mi olmalıydı yoksa tek dereceli mi? Bu konuda sert bir tartışmaya tutuşmuşlardı ki pencerelerine sineklere karşı tel gerilmiş salona çay içmeye çağrıldılar. Çay masasının başında Marie'nin de katıldığı genel bir konuşma başladı. Ama Goga'nın midesi bozulacak diye bir an gözünü oğlundan ayırmayan Mari'nin konuşulanlara pek aldırdığı yoktu. Sanattan, resimden söz açılmıştı. Mari, Deka'dan, resimde görmezlikten gelinemeyecek bir bilmem ne bulunduğunu kanıtlamaya çalışıyordu. Onun bu sırada Deka'dan resmi plan düşündüğü yoktu. Her zaman söylediklerini bir daha söylüyordu. O kadar. Masada Deka'danlıktan mı yoksa başka bir şeyden mi konuşulduğu Petersburglu konuğun hiç umurunda değildi. Herkesin söylediklerini, onun da tıpkısıyla yinelemesi bu konuyla ne kadar az ilgilendiğini göstermeye yetiyordu. İkide bir karısının yüzüne bakan Nikolay Semyonovic ise, Malin'in bir şeye canının sıkıldığını, az sonra tatsız bir olayın çıkabileceğini hissediyordu. Üstelik karısının en az yüzüncü kez söylediği şeyi dinlemek de artık bıkkınlık getirmişti. ''Avludaki pahalı lambalara fenerleri yaktılar.'' Çocukları yataklarına yatırdılar, hastalanan Goga'yı annesinin bakımlı ellerine bıraktılar. Nikolay Semyonovic, konuk ve doktor oturup konuşmak üzere yeniden terasa çıktılar. Uşak, masalara abajurlu mumyalar, maden suları koydu. Saat 12 sularında da asıl ateşli konuşma başladı. Rusya için büyük önemi olan böyle bir dönemde devletin ne gibi önlemler alması gerektiğinden söz ediyorlardı. Sigaraların, konuşmaların sonunun geleceği yoktu. Avlu kapısının dışında yemsiz bekleyen atlar ikide bir çıngıraklarını şıngırdatıyorlar, arabasında oturan yaşlı arabacı ise ikide bir esnerken başı önüne düşerek horluyordu. Yirmi yıl bir beyefendinin hizmetinde çalışan bu arabacı, içmek için kendine ayırdığı üç beş rublenin dışında bütün aylığını kardeşine gönderdi. Yazlık evlerde ötmeye başlayan horozlardan sonra yakındaki bir evden de bir horoz çığlık çığlığa bağırınca Arabacı uyanarak kendisini orada unutmuş olabileceklerini düşündü. Ama eve girip de terasta oturan müşterisinin hala bir şeyler atıştırarak konuşmakta olduğunu görünce hep iyi kaygılandı. Hemen uşağı aramaya başladı. Uşak sopada Emre hazır beklerken sandalyesinde uyuya kalmıştı. Arabacı uyandırdı onu. Eski bir konaklı olan uşak Hizmeti karşılığında yılda eline geçen parayla 15 rublelik ücreti beylerden aldığı bahşişlerle 100 rubleyi bulurdu. Beşi kız, ikisi oğlan çok çocuklu ailesini geçindiriyordu. Uşak uyanır uyanmaz, silkinerek üstünü başını düzeltti. Ondan sonra arabacının artık gitmek istediğini bildirmek için beylerin yanına yollandı. Uşak terasa geldiği sırada konuşma en ateşli yerindeydi. Tartışmaya bu sefer doktor da katılmıştı. Hatırlı konuk, Rus halkının bir takım yabancı gelişme yöntemleriyle ilerlemesi gerektiğini kabul etmiyorum, diyordu. Her şeyden önce özgürlük gereklidir. Hem de özgürlüklerin en genişi, başkalarının haklarına son derece saygılı olmayı gerektiren bir özgürlük. Adamcağız şaşırıp sözü dolaştırdığını, istediği biçimde konuşamadığını anlıyordu. Tartışma alabildiğini hızlandığı bir sırada kafasını nasıl toplar, neyi nasıl söyleyeceğini nereden bilebilirdi ki? Zaten konuyu dinlemeyen Nikolay Semyonovic, pek beğendiği kendi düşüncesini ileri sürmek için can atıyordu. ''Doğru, doğru söylüyorsunuz. Ama sizin dediğiniz oy birliğiyle, herkesin kabul etmesiyle elde edilebilir. Köy kurulları öyle değil midir?'' ''Ah, sizin şu köy kurullarınız yok mu? İslam uluslarının kendilerine özgü görüşleri olduğunu yatsıyamayız.'' dedi doktor. ''Polonyalıların veto hakkını ele alalım.'' ''Ama demiyorum ki en iyisi budur.'' Nikolay Semyonovic heyecanlandı. ''İzin verirseniz benim de söyleyeceklerim var. Rus ulusunun kendi özellikleri hem de...'' Tam bu sırada üstünde uşak giysisiyle İvan'ın uykulu uykulu içeri girmesi efendisinin konuşmasını yarıda kesti. ''Arabacı merak ediyor da efendim. Ona hemen geleceğimi söyleyin. Fazla beklettiğim için ücretini fazla fazla öderim.'' Petersburglu konuk uşaklara siz diye seslenmesinden ötürü kendine ayrı bir övünme payı çıkarırdı. Peki efendim, uşak gitti. Böylece Nikolay Semyonovic düşündüklerini sonuna kadar söylemek fırsatını buldu. Ama bunları en az yirmi kez dinlemiş olan konukla doktor, o kadar olmamışsa bile onlara öyle geliyordu, hemen karşı çıktılar. Çok iyi tarih bilen konuk, verdiği örneklerle Nikolay Semyonovic'e göz açtırmıyordu. Doktor konuğun tarafını tutuyor, onun derin bilgisine hayran kalırken böyle bir konuşma fırsatı çıktığı için de belli etmeden seviniyordu. Konuşma o kadar uzadı ki ormanın arkasındaki yolun öbür yanı aydınlanmaya başladı. Bülbüller gece uykusundan uyandılar. Tartışmacılar hala sigara üstüne sigara içiyor, konuşmanın ardı arkası kesilmiyordu. Belki daha da arkası gelmezdi tartışmanın ama kapıyı açarak hizmetçi kız çıktı terasa. ''Hizmetçi kimsesiz bir kızdı. Bu işte ekmek parası kazanmak için çalışıyordu. Bir zamanlar tüccarların yanında hizmet etmiş, tüccar kahyalarından biri onu baştan çıkarınca bir çocuk doğurmuştu. Sonra çocuk öldü. O da bir memurun evine hizmetçi girdi. Bu sefer de memurun oğlundan rahat yüzü göremez oldu. Daha sonra Nikolay Semyonovic'in evine aşçı yamağı olarak girdi.'' Artık peşini bırakmayan şehvet düşkünü beyler yoktu. Aylığını düzenli olarak veriyorlardı. Teresa, doktorla Nikolay Semyonovic'i hanımefendinin çağırdığını söylemek için gelmişti. Nikolay Semyonovic, Goga'nın başına bir şey gelmiştir diye düşündüyse de sormaktan kendini alamadı. Ne var kızım? Nikolay Nikolayevic rahatsızlar efendim. Nikolay Nikolayevic, yani onlar... Çok yediği için bağırsakları bozulan Goga'dan başkası değildi. Eh artık gidelim dedi konuk. Bakın ortalık aydınlanmış. Ne kadar oturduğumuzun farkına varmadan sabah olmuş. Bunları söylerken gülümsüyordu. Bunca zaman oturup konuştukları için hem kendini hem de ötekileri takdir ettiği belliydi. Ivan konuğun şapkasıyla şemsiyesini bulmak için yorgun yorgun sağa sola koşturdu durdu. Eşyalarını en biçimsiz yere koyan konuğun kendisiydi oysa. İvan bahşiş alacağını umuyordu. Ele açık bir bey olan konuksa ona bir rubleyi esirgemeden verebildi. Ama konuşmanın heyecanıyla bunu çoktan unutmuş, ancak yolda uşağa bahşiş vermediğini hatırlamıştı. Yapacak bir şey yoktu artık. Arabacı, sürücü yerine geçti, dizginleri topladı, yanlamasına oturarak atları sürdü, çıngıraklar çın çın ötmeye başladı. Yumuşak yaylar üzerinde sallana sallana giden başkentli, onu evinde ağırlayan dostunun dar görüşlülüğünü, ön yargılı oluşunu düşünüyordu. Karısının yanına hemen gitmeyen Nikolay Semyonovic de başkentli dostu hakkında aynı kanıdaydı. Şu Petersburgluların sınırlılığı da korkunç bir şey. Bir türlü bildiklerinden şaşmıyorlar. ''Dedi dedik adamın diye geçiriyordu içinden. Karısının yanına gitmek için ağırdan alıyordu. Nasıl olsa doktorun çocuğu görmesinden bir yarar sağlanamayacaktı. Çileklerdeydi bütün suç. Bir gün önce köylü çocukların eve getirdiği, tam olgunlaşmamış çileklerden iki tabak dolusu almıştı. Hem de fiyat bile kırmadan. Bunu gören oğlanlar tabakların başına üşüşerek hemen atıştırmaya koyulmuşlardı. Mari o sırada odasındaydı. Daha sonra dışarı çıkıp da Goga'nın çilekleri tıkındığını öğrenince çok öfkelendi. Çocuğun midesi zaten bozuktu, bunun üzerine kocasına verdi veriştirdi. Kocası da ona, böylece tatsız bir konuşma, neredeyse ağız kavgası başladı. Akşamleyin Goga'nın durumu hiç iyi değildi. Nikolay Semyonovic bu kadarla atlatılacağını sanırken, bir de doktorun çağrılması işlerin kötüye gittiğini gösteriyordu. Karısının yanına gittiği zaman onu benekli sabahlığını giymiş olarak buldu. Bu sabahlık Mari'nin çok hoşuna giderdi. Ama şimdi sabahlığı düşünecek durumda değildi. Çocuğun odasında karısı ayakta dikiliyor, Goga'nın lazımlığına eğilip bakan doktora ışık olsun diye eriyen yağa damlayıp duran bir mum tutuyordu. Gözlüklerini takan doktor lazımlığa bütün dikkatiyle bakarken, bir yandan da içindeki pis kokulu şeyi bir sopayla karıştırmaktaydı. Karısı anlamlı anlamlı, ''Bütün bunlar kahrolası çilekler yüzünden oldu.'' dedi. Nikolay Semyonovit çekingen bir sesle sordu. ''Niçin çilekler yüzünden olsun?'' ''Niçin mi? Çocuğa tıka basa yedirmişsin de ondan. Bütün gece gözüme uyku girmedi. Zavallıcık ölecekti neredeyse.'' ''Bir şey olmaz.'' dedi doktor gülümseyerek. ''Birkaç biz mutlu hap veririz. Siz de dikkat edersiniz. Olur biter. Hemen içirelim şunu.'' ''Şimdi uyuyor ama.'' ''Öyleyse rahatsız etmeyelim. Yarın gene uğrarım.'' ''Lütfen.'' Doktor gitti. Karısıyla baş başa kalan Nikolay Semyonovic onu uzun süre yatıştıramadı. Uyuduğu zaman ortalık iyice ağırmıştı. O sırada komşu köyde birkaç adamla birkaç çocuk gece at otlatmaktan dönmekteydiler. Kimisi atına binmiş, kimisi de hayvanını yedekle çekiyordu. Arkada kulunlar, taylar koşuşuyordu. Sırtında gocuğu, başında kasketi olduğu halde ayakları çıplak bir çocuk, ötekileri geçerek atını hızla köye doğru sürdü. On iki yaşlarında olan Taraska Rezinov adındaki bu oğlan ala bir kısrağa binmişti. Yedekte bir aygır çekiyordu. Arkadansa gene anası gibi ala bir kulun geliyordu. En önde de dönüp dönüp atlara bakan siyah bir köpek vardı. Karnı doyan ala kulun çorap giymişcesine beyaz ayaklarıyla bir o yana bir bu yana çifte savuruyordu. Taraska eve gelince atları kapıya bağladı, içeri girdi. Sofada yere serili kilimlerin üzerinde uyuyan kız kardeşiyle küçük oğlana seslendi. ''Hey! Amma da uyurmuşsunuz ha!'' Kardeşleriyle aynı odada yatan annesi inek zamiye kalkmıştı çoktan. Olguşka yerinden fırlayarak iki eliyle birden dağılan saçlarını düzeltmeye başladı. Onun yanında yatan oğlan kardeşleri küçük Fethka başını kürküne sokmuş hala uyuyor, bir yandan da kürkün altından çıkan minnacık bacağını nasır tutmuş topuğuyla kaşıyordu. Çocuklar akşamdan çilek toplamaya niyet etmişlerdi. Sabahleyin taraska ot toplamaktan dönünce ikiz kız kardeşini kaldıracaktı. Söylediği gibi de yaptı. At otlatırken uykusuzluktan göz kapakları yapıştığı halde şimdi iyice ayılmış, uykuya yatmaktan vazgeçerek kardeşleriyle birlikte çilek toplamaya karar vermişti. Annesi bir tas dolusu süt koydu önüne. Torkanın eliyle kestiği bir dilim ekmeği alarak masaya oturdu, yemeğe koyuldu. Taraska, sırtında gömleği, askılı pantolonu, tozlu yollarda çıplak ayaklarıyla iz bıraka bıraka koşmaya başladığı zaman, iki kız kardeşi uzakta, ormanın koyu yeşilliği arasında kırmızı, beyaz benekler gibi gözüküyordu. Yolda öteki izler yanında kardeşlerinin de birinin büyük, ötekinin küçük parmakları iyice belli olan izleri vardı akşamdan çömleklerini kaplarına hazırlayan kızlar kalkar kalkmaz dışarı fırlamışlar ağızlarına tek lokma koymadıkları gibi ekmek de almamışlardı yanlarına. Büyük ormanın arkasına doğru kıvrılan yolda Taraska yetişti onlara. Otlara, fındıklara hatta ağaçların alt dallarına çiğ düşmüştü. Kızların çıplak ayakları hemen ıslandı, önce üşürken sonra yumuşak otlara, pürüzlü kuru toprağa bastıkça yanmaya başladı ayak tabanları. Çilek toplama yeri yeni kesilen ormandı. Kızlar ilkin geçen yılki kesim yerine girdiler. Genç sürgünler yeni yeni boy veriyordu. Genç gürbüz fundalar dört bir yana göz alabildiğine uzanıyordu. İşte buralarda karşılarına kimisi kızarmış pembemsi beyaz çilekler çıkıyordu. Kızcağızlar iki büklüm eğilerek güneş yanığı küçük elleriyle çilekleri ardı ardına topluyorlar, kötü olanları ağızlarına, iyilerini kaplarına atıyorlardı. ''Olguşka, buraya gel. Bak ne kadar çok. Hey, neredesin? Ses ver.'' Çalıların arasında kaybolunca birbirlerinden uzaklaşmamak için böyle sesleniyorlardı. Taraska onlardan ayrılarak yolun arkasındaki iki yıl önce kesilen koruya gitti. Orada çoğu fındık ve ak ağaç olan sürgünler adam boyu yükselmişti. Ot örtüsü ise daha sık ve kalındı. Otlar kuruduğu için diplerindeki çilekleri iri iriydi, suluydu. ''Guruşka!'' ''Ne var?'' ''Kaçan kurdu gördün mü?'' ''Kurdun burada işi ne?'' ''Korkutma beni öyle.'' ''Zaten korkmam ki.'' Guruşka böyle dediği halde kurdu düşünüyor, dalgınlıkla çileklerin en iyisini çömleyene değil ağzına atıyordu. Taraska görünürlerde yok, az önce yarın arkasına gittiydi. ''Taraska, neredesin?'' ''Buradayım, siz de gelin.'' ''Hadi biz de gidelim, belki orada daha çok çilek vardır.'' Böyle diyerek fundalara tutuna tutuna dere aşağı indiler, oradan da karşı yakaya geçtiler. Burada, güneşin iyice ısıttığı açıklık bir yerde bodur çalıların arasına gizlenmiş birçok çilek buldular. Sessizliğin ortasında bir takım kımıltılarla birlikte fundaların, otların arasından ansızın korkunç bir gürültü koptu. Ödü patlayan guruşka yere düşerek çömleğindeki çileklerin yarısını döktü. ''Anneciğim!'' Olguş Kaysa, fındaların arasından hızla geçen uzun kulaklı boz yanık renkli bir sırtı göstererek bağırdı. ''Tavşan, tavşan kaçıyor! Taraska, tavşana bak!'' Bunca korkudan gözyaşından sonra birdenbire kahkahayı basan Guruşka, ''Ben de kurt sandıydım!'' dedi. ''Bak sen şu akılsıza!'' Guruşka çıngırak gibi çınlayan sesiyle gülmesini sürdürüyordu. ''Aman ne korktum!'' Çilekleri toplayıp daha ileri yürüdüler. Güneş doğmuş, yeşilliğin üzerinde koyulu açıklı lekeler bırakarak çiğlerin üzerinde ışıldamaya başlamıştı. Kızlarsa yarı bellerine kadar ıslanmışlardı çiğden. İçeri gittikçe daha çok çilek bulacakları umuduyla durmadan yürüyen kızlar neredeyse ormanın sonuna yaklaşmışlardı. O sırada sağdan soldan çın çın öten kadın kız sesleri gelmeye başladı. Çilek toplamaya onlardan sonra çıkan komşuların sesiydi bunlar. Aralarında Akuline teyze de vardı. Bu sırada kuşluk vakti olmuş, kızların çömleklerinde epi çilek birikmişti. Akuline teyzenin arkasından, sırtında yalnızca gömleği olan, başı açık, fırlak karınlı bir oğlan çocuğu, kalın, çarpık bacaklarıyla paytak paytak yürüyerek geliyordu. Akuline teyze oğlunu kucağına alarak, ''Arkama takıldı.'' dedi. ''Bırakacak kimse de yoktu.'' ''Şimdi biz kocaman bir tavşan ürküttük.'' ''Patır patır kaçınca öyle korktuk ki.'' Akuline oğlunu yere indirerek, ''Yok canım.'' dedi. Böyle bir iki laf ettikten sonra kızlar Akuline teyzeden ayrılarak kendi yollarına koyuldular. Bir fındık ağacının koyu gölgesi altına çöken Olguşka, ''Hadi biraz oturalım, yorgunluktan ölüyorum.'' dedi. ''Ah şimdi ekmeğimiz olsaydı ne güzel yerdik.'' ''Benim de canım istiyor.'' dedi Guruşka. ''Akuline teyze niye böyle bağırıp duruyor? İşitiyor musun?'' ''Hey! Akulina teyze! Oguşka!'' diye sesleniyordu Akulina. ''Ne var? Benim oğlan yanınızda mı? Hayır!'' O sırada çalılar hışırdadı, eteğini dizlerine kadar toplayan Akulina teyze gözüktü uzaktan. Elinde bir torba vardı. ''Küçüğü görmediniz mi?'' ''Yok! Aman tanrım! Mişka! Mişka!'' Yanıt veren çıkmadı. ''Vay başıma gelenler! Yolunu şaşıracak koskoca ormanda kim bilir nereye gitti?'' Olguşka hemen ayağa fırladı. Yanına Guruşka'yı da alarak bir yöne yürüdü. Akulina da başka bir yöne. Çınlayan sesleriyle durmadan Mişka'yı çağırıyorlar ama yanıt veren çıkmıyordu. Guruşka ablasının arkasından yetişemiyor, ''Çok yoruldum!'' diye bağırıyordu. Olguşka ise habire Mişka'ya sesleniyor, bir sağa bir sola koşturarak her yeri arıyordu. Akulina'nın mutsuz sesi büyük ormanda taa uzaklardan geliyordu. Olguşka bir ara aramaktan vazgeçip eve gitmek üzereydi ki, genç bir sürgünün fışkırdığı ıhlamur kütüğünün yakınındaki gür çalılıktan sürekli kızgın hırçın kuş sesleri gelmeye başladı. Yanında yavruları olan kuşcağız bir şeylerden ürküp öfkelenmiş olmalıydı. Olguşka dönüp çalılığa baktı. Beyaz çiçekli, sık, uzun otların bürüdüğü çalılığın dibinde hiçbir orman bitkisine benzemeyen mavimsi bir tümsek gördü. Durdu, iyice baktı. Mişkaydı bu. Kuş ondan tedirgin olduğu için ötüp duruyordu anlaşılan. Fırlak karnının üzerine yatarak başını ellerinin üzerine koyan Mişka, kalın çarpık bacaklarını da sere serpe uzatarak derin bir uykuya dalmıştı. Olguşka, Akulina'ya seslendi. Çocuğu uyandırıp avcuna çilek koydu. Olguşka, karşısına çıkan herkese, Evde anasına, babasına, komşulara Akulina'nın oğlunu nasıl arayıp bulduğunu anlata anlata bitiremiyordu. Güneş ormanın üstünde iyice yükselerek toprağa, toprağın üzerindeki her şeyi cayır cayır yakmaya başladı. Olga'nın yanına gelerek onunla birlikte yürümeye başlayan kızlar, ''Hadi Olguşka, yüzelim.'' dediler. Hep bir ağızdan şarkılar söyleyerek kırmağa doğru yürüdüler. Suda debelenip çığlık atan, oynaşan kızlar batıdan koyu alçak bir bulutun yükseldiğini, güneşin bir kapanıp bir açıldığını, ortalığı çiçek ve kayın yaprağı kokusu sardığını, göğün gürlemeye başladığını neden sonra fark ettiler? Yağmur başlayıp da onları iliklerine kadar ıslatıncaya kadar zor giyindiler. Bedenlerine yapışan, ıslanmaktan koyulaşmış entarileriyle evlerine koşa koşa gelen kızlar bir şeyler yediler. Sonra da tarlada patates söken babalarına öğle yemeği götürdüler. Eve dönüp öğle yemeklerini yediklerinde entarileri iyice kurumuştu. Çilekleri ayıklayıp kaselere koyduktan sonra Nikolay için yazlığına yollandılar. Orada iyi para veriyorlardı ama bu sefer ellerine bir şey geçmedi nedense. Geniş koltuğunda şemsiyesinin altına oturan Mari, sıcaktan bitkin, çilek getiren kızları görünce yelpazesini onlara doğru sallayarak, ''İstemez, istemez.'' dedi. Klasik Diller Koleji'nde okuyan, evin en büyük oğlu olan Valya, tatilde dinlenmek için geldiği baba evinde komşu çocuklarıyla kritek oynuyordu. Çilekleri görünce koşa koşa Olga'nın yanına geldi. ''Kaça?'' diye sordu. ''Otuz kapik.'' ''Çok.'' Büyüklerinden böyle işittiği için çok demişti. ''Bekle biraz, köşeyi dön ama.'' Böyle diyerek dadısının yanına koştu. Olguşka ile Guruşka bu sırada üzerinde küçük küçük evler, ormanlar, bahçeler görünen aynalı küreyi seyrediyorlardı. Ne bu küre ne de öteki şeyler onlar için hiç de şaşırtıcı değildi. Çünkü onlar beylerin görkemli, akıl almaz yaşantısından çok daha fazlasını olağanüstü şeyler bekliyorlardı. Valya koşarak da adısına geldi. Ondan otuz kapik istedi. O da çilekçi çocuklara yirmi kapiğin yeteceğini söyleyerek parayı sandıktan çıkarıp verdi. Sabahleyin güçlükle uyanan Nikolay Semyonovic sigarasını tüttürüp gazetesini okuyordu. Valya babasını atlattıktan sonra kızlara yirmi kapıyı verdi, çilekleri bir tabağa döküp hemen tıkınmaya başladı. Eve döndüklerinde Volguşka mendilinin ucundaki düğümü dişleriyle çözdü. İçindeki yirmi kapıyı çıkarıp annesine verdi. Annesi parayı sakladıktan sonra ırmağa çamaşır yıkamaya gitti. Kuşluktan beri babasıyla tarlada patates söken Taraska bu sırada gür bir meşe ağacının koyu gölgesinde mışıl mışıl uyuyordu. Oğlunun yanında oturan babası ise koşumdan çözerek ayaklarını kösteklediği atına bakıyordu dönüp dönüp. Yabancı bir tarlanın kelisinde oynayan at, bir de bakmışsın yulafa ya da başkasının çayırına girivermiş. Nikolay Semyonovic'in evinde her şey her zamanki gibiydi. İşler tıkırında gidiyordu. Üç çeşit kahvaltı çoktan hazır bekliyordu. Kimsenin canı isteyip gelmediği için sinekler üşüşmüş, tabaklardaki yiyecekleri yiyorlardı. Nikolay Semyonoviç düşüncelerinin doğruluğundan dolayı ne kadar sevinse azdı. Çünkü bugünkü bir gazetede öyle yazıyordu. Malinin keyfine diyecek yoktu. Çünkü Goga safa sağlamı uyanmıştı. Doktor hastanın ailesinden aldığı ücretten dolayı kıvançlıydı. Valya ise koca bir tabak çileği yediği için neşesi yerindeydi. Son